Allah'ın izniyle Ecel Ki zaten kısa bir şekilde Almış Ondan sonraki kavramımızda inşallah Ruh kavramı şayet bitirebilirsek Onu da bugün bitireceğiz Evet ecel Pek kelime olarak bizim zaten Yabancı olduğumuz bir şey kelime değil Ecel kelimesinin sözlük anlamı Bir şeyin sonu Bitmesi nihayete ermesi Demektir Terim olarak ise ömrün bitmesi, sona ermesi anlamlarında kullanılır. Yani kelime olarak ecel kelimesi Arapçada zaten birkaç anlamda ifade eder. Yani ecel kelimesi Araplarda kelime olarak bazen tabii ki anlamında kullanılır. Yani tabii ki anlamında kullanıldığı zaman mesela şu kalem senin mi dediğin zaman ecel benim kalemim. Yani ihtilafa mahal bırakmayacak şekilde bu işin hükmünü verme anlamında kullanılır oradan gelmiştir ikinci anlamı ise bir şeyin e, vakti demiş ya daha doğrusu sonu anlamında yani mesela Arapçada acilen ev acile diye geçiyor mesela Allah Resulü Aleyhi Vesselam'ın sahabeye öğretmiş olduğu karanlardan bir tanesi namazlardan bir tanesi dualardan bir tanesi neydi istihare namazı ve istihare duasıydı ve sahabe ne diyordu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize günlük namazlarımızı öğretir gibi istihare namazını öğretti. Ve istihare duasını. O istihare duasında Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela hangi ifadeyi kullanıyor? Ya Rabbi eğer ki bu iş benim dünyam için, ahiretim için, acilen ev acilen yani gerek hemen acele olarak yani şu anda peşi peşine hayır gerekse acilen yani sonu itibariyle Sonu itibariyle hayır olsun, bunu ne yap? Bana takdir et, bana kolaylaştır diye. Dolayısıyla ecel kelimesi kelime olarak da bir de ne için kullanılır? Bir şeyin sonu için kullanılır, bitmesine, nihayete ermiş olmasına verilen isimdir. O yüzden insanın ecel vakti denilmiş olması yani insanın bitiminin geldiği vakit anlamından türetilmiştir. Yani ecel ölüm anlamına normalde gelmez, ama kavram olarak. İnsanın sonunun nihayetinin geldiği yer yani dünya hayatının bittiği yer olduğu için insanın ne vakti son vakti yani ecel vakti anlamından türetilmiş Ve doğrudan ecel kelimesi ömrün bitişine ne yapılmıştır? Kullanılmıştır O yüzden terim olarak da yani kavram olarak da ömrün bitmesi sona ermesi anlamlarında kullanılır Allah Celle Celaluhu herkes için bir ömür belirlemiştir her canlı kendisi için belirlenmiş olan ömrü bitirecektir. Ölümü de dirilmeyi de Allah Celle Celaluhu yaratır. O Allah ki Allahu Teala buyuruyor ki Mülk suresinde o Allah ki amel bakımından hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. Her insan eceliyle ölür. Hiç kim Hiçbir kimse ölüme müdahale edemez. Ancak Allah'ın yazmış olduğu ecele göre ölür. Ve Ali İmran suresi 145. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Hem Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölüm yoktur. O vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Yine Münafikun suresinin 11. ayetinde Allah-u Teala'nın Ecelin ileri alınması ya da geri alınmış olmasıyla bağlantılı olarak mümkün olmadığını ifade ederek Allah-u Teala ne buyuruyor? Bir canlının eceli gelip çatınca Allah onu asla geri bırakmaz. Allah işlediklerinizden haberdardır. Dolayısıyla burada şuraya sadece dikkat etmiş olmak gerekiyor. Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın birkaç tane hadisi var. Biliyorsunuz sadakanın ömrü uzattığına dair Aleyhissalatü Vesselam'dan gelmiş haberler hadisler söz konusu ki sahih olarak bize ulaşmış. Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir insanın ömrünü uzatan sebepler olarak ne yapıyordu? Ekstra iki şey sayıyordu değil mi? Bir tanesi sıla Rahim ikincisi Sadaka. Yani bu ikisini insanın ömrünü uzatan şey olarak ed ifade ediyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve alimler bu hadisin ayete nisbetle konumunun ne olduğu hususunda farklı görüşlere gitmişler. Yani kimisi gerçekten Allahu Teala'nın takdiriyle yazılmış olan ecel uzar mı, ömür uzar mı, uzamaz mı? Yoksa Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kastettiği nedir? diye tartışmışlardır. Bir kısım alimler derler ki geneli itibariyle yani e, cumhuru itibariyle derler ki bir insanın ömrünün uzatılmış olması durumu söz konusu değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, maksadı İnsanın bere, ömrünün bereketleneceği anlamındadır. Hani insan telaşlandığı zaman vakit kısalır ya. Hani bazen beklersiniz beklersiniz hiçbir şey gelmez uzar. Bazen telaşlanırsınız yapılacak işler çoktur, vakit bir daralır, bir daralır. Vaktin hiç bereketi olmaz size. Yani vaktin hiç bereketini göremezsiniz. O kadar yapılacak iş vardır, iş iş üstüne binmiştir, telaşa binmişsiniz, heyecanlanmışsınızdır. Saat nasıl geçiyor, nasıl değerlendirmişsiniz bilemezsiniz. Yani vaktiniz olsa da bereketsizdir. Hani adam bir tanesi işte tren istasyonunda uçağın kalkmasına işte 15-20 dakika varmış da hızlı hızlı bir mektup yazmış eşine dostuna 17 sayfa tutmuş. Altına da düşmüş kusura bakma demiş şayet vaktim olsaydı daha kısa yazardım. Yani bu kastetmiş olduğu şey aslında ne? Aslında doğru. Çünkü bereketsiz olarak yazdım. Yani aklıma geleni yazdım. O yüzden çok sürdü bu. Eğer ki vaktim olsaydı düşünebilseydim daha ölçülü, daha tartılı düşünürdüm ve daha güzel öz cümleler kurardım. Bu daha kısa sürerdi. Bu anlamda vaktin bereketliliği anlamında kullanılmıştır. Devler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kastetmiş olduğu ömrün uzamasından kasıt, ömrün bereketlenmesidir. Allah'ın insana bereket vermiş olmasıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın kastı derler ve buna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine rivayet edilmiş olan, işte bir kimse annesinin karnındayken, 120. gününde ruhlar gel, melekler gelir ve ruhunu üflerler. Ruhunu üfledikten sonra onun şatimi mi olacağına, salih mi olacağına, rızkının ne kadar olacağına ve ecel vaktinin ne kadar olacağına dair Allahu Teala'nın önceden bilmiş olduğu şeyleri ne yaparlar? Yazarlar. Dolayısıyla arkasında Resulullah Aleyhissalatu vesselam işte kişi ama umud ettiği şey kendisine, kendisine yazılmış olan şey kendisine kolaylaştırılır diyerek amele yönlendirmiştir. Bu hadise de dele getiriler, ecel vakti değişmez derler. Fakat diğer alimler Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın açık olan ifadesinden Allahu Teala'nın ecel vaktini değiştirebileceğini, uzatabileceğini, sonuçta Allah'ın takdirinde bunun olduğunu ve Allahu Teala'nın ve <gülüyor> ma yuammeru min muammerin yani her kendisine ömür verilen kişi Anlamında kullanmış olduğu Ve Allah-u Teala başka bir ayetinde Ömür onun elindedir Dilediğini uzaltır, dilediğini azalt, e, Kısaltır anlamındaki Ayeti delil getirerek doğrudan Ecel vaktini uzayıp kısayabileceğine ne yapmışlardır Delil getirmişlerdir Yani ama Cumhur birinci görüşlerdir Ki bunların arasından Belki şöyle bir anlam çıkartmış olmak da mümkündür Yani nedir iki görüşün arasında belki en doğruya yakın olabilecek olan görüşte şu da olabilir Allah Azze ve Celle zaten ezeli ve ebedi ilmine her şeyi bilendir dolayısıyla Allah Azze ve Celle onun yaşadığı zamanki hayır hasenata vereceği meyil, göstereceği meyil yine sıla rahime karşı göstereceği meyili Allahu Teala dikkate alıp ecelini yazarken uzatmış olma ihtimali de nedir? Yine söz konusu olabilir. Bu ihtimalde vardır fakat ee, Allah'u alem doğrusunu en iyi bilen Allah'tır evet bu anlamda dediğimiz gibi bir de Kur'an'da hemen aşağıda okuyacağımız ayette göreceğiniz gibi Yunus suresi 49. ayetinde her insanın bir eceli olduğu gibi her ümmetinde bir eceli vardır allah Teala Yunus suresinin 49. ayetinde ne buyuruyor her ümmetin bir eceli vardır ecelleri geldi mi bir an ne geri kalırlar ne de ileri giderler. Yani toplumların da eceli vardır. Allah azze ve celle toplumların ecelerini de içlerinde bulunmuş oldukları duruma göre ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Ve kulların toplumun içinde bulunmuş olduğu durumdan dolayı Allahu Teala eğer ki onların ecerini belirlemişse artık salih olan salih kişilerin duaları dahi ne yapmaz? Kar etmez. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyordu ya, işte benim ümmetimin içerisinde günahlar açıktan işlemeye başladığı zaman Allah'ın onları toplan, helak etmiş olması yakındır ki, yani o dönemde işlerinde salih olanlar dua etseler dahi duaları kabul olunmaz. Çünkü toplumun bu anlamda sonuç itibariyle eceli yazılmıştır ve o geldiği zaman o da ne yapmaz? Hiçbir şekilde bir saat dahi olsun ertelenmez ki Allah azze ve celle'nin toplumların ecelleri için ifade edebileceğimiz başka bir ayeti var. Mesela Allahu Teala buyuruyor ki tilkel eyyamunudavliha ben nudaviluha benennas. İşte bu günler var ya diyor Allah. Biz onları insanların arasında devran ettirir, durdururuz. Yani bu günler kimisi onunla çalışır. Bir dönem o hakim olur, bir dönem o hakim olur ve Allah'ın yarattığı sünnetin içerisinde bunlar yer diğerine oturur. imtihan farklı bir şekilde tecelli eder. Evet, bu anlamda ecel kelimesi dediğimiz gibi sonu ifade eden ama kavram olarak da gerek ferdin, gerekse toplum sonu itibariyle kullanılan bir kavram. Bir sonraki kavramımız ruh kavramı. Evet, ruh sözlükte can, nefes, öz, ilham, vahiy, cebrail gibi anlamlara gelmektedir. Ruh insana veren, onu düşünen, anlayan biri haline getiren manevi ve ölümsüz özün cevherin adıdır. Ki cevher kelimesi özellikle ilk dönem kitaplarımızda kullanılan yani gerek felsefi akımların, gerek kelami akımların, e, bütüncül anlamda yine filozofların, mantık ilmiyle uğraşanların, yine aynı şekilde bolca görürsünüz i̇mam Gazali gibi e, ve bu anlamda Ruh için cevher anlamında yani ölümsüz özün e, ifadesi olarak ruh ne yapılır? Kullanılır. Manevi, bu, manevi bir boyuttur. E, deneye tabi tutulması mümkün değildir. Yani herhangi bir deney ile müşahede edilip de e, hakkında kesin bir bilgi sahibi olunma ihtimali yoktur. Çünkü ileride o ayeti vermiş olması evet zaten vermiş. Ee, İsra suresi 85. ayetinde ne diyor Allahu Teala Ve yes'elûneke anil ruh Sana ruhtan soruyorlar ey peygamber De ki o onun ilmi Rabbimin emrindendir ee, O Rabbimin emrindendir Ve size onun hakkında çok az bir bilgi verilmiştir Yani insanoğlunun tarihi İnsanoğlunun tarihi ta bugüne kadar uzandığı halde İnsanoğlu belki aya çıkmış olmayı dahi becerebilmiş olması, icabında uzay aleminde gezintiler düzenleyebilecek kadar teknoloji ya da imkan bakımında ilerlemiş olmasına rağmen sürekli vücudunda taşımış olduğu ruhu dahi analiz edip onu tam olarak kavramış olmaktan acizdir. Yani ruhum hassasiyetlerini fark eder. Yani ruhun etkilendiği yerleri fark eder. Psikolojik olarak gerekirse bunları ifade ederler. Ee, ama sonuç itibariyle kendi taşımış olduğu ruhtan dahi insan tam olarak nedir? Habersizdir. Yani vücut ile ilişkisi mükemmel ama e, fark edilemeyecek bir şekilde de ince bir boyuttadır. Yatarsınız, yattığınız zaman çok feci bir rüya görmüyorsunuzdur. Yani rüya aleminde, icabında ruhlar aleminde, koşuyorsunuz. Hele böyle şeytan bazen sizi yukarıdan aşağı atacak gibi falan olur. Nefesiniz falan kesilir. Alamayacak olursunuz. Ya da arkadan kovalar. Ulan bu ayaklarda kesildi gitmiyor dersiniz. Yani bir bakarsınız, bir uyanırsınız. Bir yönden rahatlarsınız. Aslında olay sadece ruhani bir boyutta gerçekleşmiştir. Ama vücudunuzun terlediğini fark edersiniz. Halbuki vücudunuz ne koşmuştur. Ne gerçekten bir adım atmıştır, ne olduğu yerde hareket etmiştir, vücudunuz olduğu yerde yatmaktadır. Ama ruhlar aleminde ruhunuzun, e, o içinde gezmiş olduğu seyrin vücudunuz üzerinde o etkisini ne hissetmişsinizdir ve doğrudan terlemişsinizdir. Yani bu aradaki ilişkiyi ya da onun ruhsal bakımdan etkilendiği zaman vücudunun adalelerine varıncaya kadar dengesinin otomatik olarak etkilenmiş olması boyutudur. Yani bu anlamda icabında gaflet içerisine düşmüş sıkıntı içerisine düşmüş olan insanın e, kalp atışlarından tutunda, adalelerin çalışmalarından tutunda, vücut organlarının hareketsel anlamına varıncaya kadar çok mükemmel bir boyut var. Ama bunları analiz etme imkanı insanın yoktur. Yani bunları teşhise koyamaz. Tek diyebildiği şu durumda yani icabında şöyle bir zayıflama varsa, böyle bir e, gariplik söz konusuysa vücudunda ya da şu tür olumsuzluklar varsa ruhani olarak da şu şu şu dengeler dikkate almak zorundasın. Şunları kafaya takmamak psikolojik olarak etkilenirsin. Gibrcesine ruhla alakalı olayların vücuttaki etkisi fark edilir. Ama bunun boyutu analiz etme imkanı yoktur. Yani insan o taşımış olduğu ruhtan dahi. Bu anlamda nedir? Habersizdir. Ama Allah azze ve Celle'nin e, üflemiş olması hasebiyle ki Allahu Teala ve izennefaktu fihi min ruhi ona ruhumdan üflediğim zaman yani ona ruh verdiğim zaman ne yapın demişti. Meleklere Adem'e secde edin demişti. Adem'e meleklerin secde secde etme anı ne zamandır? Vücut olarak yapıldığı zaman değildir. Ruh üflediği zamandır. Adem'e secde edilmiş olması Ruhun üflenmesiyle bağlantılı kılınmıştır Çünkü Allahu Teala فَاِذَا نَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ Ruhi فَقَعُوا لَهُ Ona ruhundan üflediğim zaman ona secde edin Demişti O yüzden İbn-i bu ayeti kime delil getiriyordu Şeytana delil getiriyordu Çünkü şeytan aleyhillah ne diyordu Beni diyordu ateşten yaratın Onu topraktan yaratın Ben ondan üstünüm bu ayeti delil getirerek şeytanın yanlışlığını, beş tane yanlış sayıyordu şeytanın bu ifadesindeki mantıksızlık. Onlardan bir tanesi de Adem'e secde edilmiş olmasının boyutu Adem'in toprak boyutu değildi. Tam aksine Allah-u Teala ona ruhundan üflediğim zaman diyordu. Ona ne yapın? Secde edin demişti. Ve yine ruh kelimesi can anlamında kullanılmıştır. Cebrail anlamında kullanılmıştır. Yani kutsal ruh ifadesi Kur'an'da geçer. Yani biz ona katımızdan kimi gönderdik? Ruhumuzu gönderdiktir Allahu Teala. Buradaki ruhtan kasıt doğrudan kimdir? Cebrail aleyhisselamdır. Yine vahiy anlamına gelir. Vahiy ile olan anlamının içeriği ya da benzerliği neresidir? Vahide gizlilik söz konusudur. Ruhta ise doğrudan ne vardır? Gizlilik vardır. Çünkü vahiy bir insanın bir bilgiyi karşıdakine gizli bir şekilde işitilmeyecek bir şekilde iletmiş olmasına vahiy denir Hz. Zekeriya aleyhisselam mihraptan çıktı hani mihraptayken Allahu Teala ona melekleri gönderdi ve çocuk müjdesini verdi ve Hz. Zekeriya aleyhisselam ne dedi Ya Rabbi bana ayet ver dedi yani çocuğun olacağına dair bir de ayet ver bana delil ver bana Allahu Teala ne dedi Allah-u Teala ne dedi İnsanlarla üç gün konuşamamandır İlla ramza, sadece rumuzlar ile, hareket olarak konuşacaksın. Konuşma yeteneğin alınacak. Ve ondan Hazreti Zekeriya aleyhisselam mihraftan çıktıktan sonra konuşamayınca ne yaptı? Ve evha en ensebihu bukraten ve Ve Zekeriya onlara sabah ve akşam Allah'ı tesbih etmelerini vahyetti. Kelime olarak kullanılıyor. Buradaki vahiyden kasıt değil, söz olarak değil, işaretlerle gizli bir şekilde onlara hissettirdi. O yüzden ile ruhun bu anındaki benzerliği, görünmezlik ve icabında dediğimiz gibi gizlilik anlamından e, ilham içinde kullanılmıştır. Evet, ruhun ne olduğu konusunda İslam ve felsefe tarihinde ortaya çok çeşitli fikirler atılmış, birçok izahlar ileri sürülmüştür. Ancak ruhun ne olduğunu tam anlamıyla bilmek mümkün Değildir Çünkü Kur'an bu konuda şöyle demektedir Sana ruhtan soruyorlar Ey peygamberim De ki Ruh Rabbimin emrindendir Rabbimin işlerinden biridir Veya Rabbimin bir emridir Size ilimden ancak bir Az bir pay verilmiştir Buradaki ifade Ruhun ne olduğunu tam anlamıyla bilmenin Mümkün olmayacağını ne yapıyor açıkça ifade ediyor Yoksa ruh konusunda hiçbir şey Bilemezsiniz anlamında Kullanılmamıştır Zira Kur'an'ın başka ayetlerinde Ruh hakkındaki çeşitli bilgiler Verilmektedir İslam alimleri genel olarak Ruha üç çeşit açıklama getirmişlerdir Neymiş bunlar Bazılarına göre ruh Varlıkları harekete geçiren şeydir Varlıkları harekete geçiren şeye Ruh denilmiştir Bazılarına göre ruh Hayatın başlangıcıdır Bu anlamda ruh Canlılarda hayatı meydana getiren Bir parçadır denilmiştir Yani hayatta doğrudan Bağlantılıdır çünkü Bir insanın vücudunda ruhu Taşıdığının göstergesi nedir? Kalbinin atmış olmasıdır Bu anlamda Allah korusun Yani bir kaza geçiren bir kimse ayaklarını dahi kaybedecek olsa ellerini dahi kaybedecek olsa demiştik hatta vücudunun üçte ikisini dahi kaybedecek olsa eğer ki kalbi atmakta ise bu insana ne yaparsınız ruh içinde olduğuna hükmedersiniz ve ruh içinde olduğu müddetçe ona ne dersiniz canlı dersiniz ama bir kimse yani böyle izbandut gibi işte genç yaşta vücudunda herhangi bir pürüz yok adaleleri sağlam tuttuğunu koparacak şekilde kuvvetli olmasına rağmen eğer ki yerde uzanmış yatıyor ama kalbi atmıyorsa vücudunun bütün parçaları ve adaleleri sapasağlam olsa bile o insana diyeceğiniz tek kelime ölüdür. Çünkü onun içerisinde ruhun onda olmadığını bir göstergesidir. Dolayısıyla bu anlamda alimler ne yapmışlardı? İşte hayat verme anlamında ruh kelimesini kullanmışlardır. Bu anlamıyla. Evet, kimilerine göre de ruh, lezzet, sevgi, nefret gibi duygu ve duyuma, düşünme algı, hayal etme gibi zihne, irade gibi iç kuvvete ait merkezdir. Üçüncüsü de anlaşıldı mı? Evet. Yani bu insan insanoğlunun özellikleri itibariyle dediğimiz gibi dışarıya çıkarıp gösterme imkanının olmadığı bütün boyutuna alemler bazıları ne demişler? Ruhsal boyut demişlerdir. Yani sevmek, ruhun işidir, güvenmek, Tevekkül etmek ruhun işidir, korkmak ruhun işidir, ee, inanmak ruhun işidir. Yani kalple bağlantılı olarak zikredilen bu hususlar ruhun işidir diye ruh denildiği zaman bütün bu anlamları bazı alimler ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir, o şekilde anlamlandırmışlardır. Ruh, çeşitli maddelerden yaratılmış varlıkların oluş sebebi. Onlara varlık kazandıran ama onlarla bağlı olmayan, onlar gibi ölümlü olmayan hareketin, anlamanın iradenin merkezi ölümsüz, yaratıcının doğrudan kendisine bağladığı özdür evet bu anlamda ruh bedenden ayrıdır, aynı cins değildir ayrı cinsdir. ruh ne yapar bedene? can verir ruh gelmeden beden canlanmaz ruh bedene can verir harekete geçirir. Yine ruh bedenden bağımsızdır. Yani gerektiğinde beden çıkar ama ruh ne yapar? Ruh bir öz olarak devam eder. Ölümlü değildir. İşte bu boyutta, işin arka boyutuna gittiğiniz zaman insanoğlunun hafsalasını algılayamayacağı bir boyuttur burası. Yani insanoğlunun Allahu Teala'nın yaratıcılığındaki yüceliğine teslimiyet göstermekte karşı karşıya kaldığı nokta işte burasıdır. Yani bu ruhu dediğimiz gibi Var eden nasıl var etmiştir Ya da bu ruhun niteliği gerçekten nedir Nasıl bir şeydir bu Yani vücutla ilişkisi Hakikaten nasıldır ki Vücut onsuz olamaz o vücutla bağımlı değil Ama vücuta can verir Verir vücut oradan kalktığı halde O kalmaya devam eder Ona yapılan acı Vücuda yapılan acıdan doğrudan nedir Acıdır çünkü insanın vücuduna herhangi bir şekilde baskı yaptığınız zaman, eğer insanın ruhu, ruh itibariyle o acıdan zevk alıyor ya da onda bir bereket ihsan ediyorsa, o acıyı dahi insan kabullenir ve onu ne yapar? Bir güzel olarak algılar. Yani bugün diyelim ki Allah için bir sıkıntı çektiğiniz zaman, bedenimize bir sıkıntı verilmiş olsa dahi, eğer ruhunuz bundan zevk alıyorsa ki, Allah Azze ve Celle bu anı zaten ifade ediyor. Ela bi zikrillahi tatma innul Gulub. Ra'at suresinin sonuncu ayeti. Dikkat edin diyor Allahu Teala. Kalpler ancak ne yapar? Allah'ı anmakla huzur bulur. Ki buradaki kalbin kasıt ruhtur. Buradaki kalbin kasıt ruhtur. Öyleyse ruh ancak Rabbini bulmayla tatmin olur. Ancak o şekilde istikamet bulur. Rabbine vurmadığı müddetçe Rabbine ulaşmadığı müddetçe Rabbinin kapısını vurmadığı müddetçe ruh sıkıntıdadır ve ruh bedeni koşturur durur ve şeytan eline düşmüşse şayet bir insan bu anda şeytan onu alır o sapıklıktan o sapıkla o sapıklıktan o sapıkla götürür götürür durur o yüzden eğer ki yapılan bir işten ruh tatmin ise o yapılan iş acı verici olsa dahi ondan zevk alırsınız o yüzden ne kadar ağır bir şey olursa olsun yani insani boyutta bile böyledir ya yani diyelim ki gerçekten çok yaşlı Yani aşırı derecede Yardımınıza ihtiyacı olan Bir anne babanız var Teala bütün Müslümanları inşallah bu duruma düşmekten korusun Yani Altının alınmasına varıncaya kadar bir sıkıntı içerisinde Yani bir çocuk gibi Sürekli muhafaza edilme ya da Korunma durumunda ha Bu boyutta ruh Anne babasına hizmeti etmekle ne yapar Huzur duyar Dolayısıyla o çektiği sıkıntıyı her zaman ne olarak görür Hele Allah'a iman varsa onu bir sevap kaynağı olarak görür. Ve onu hiçbir zaman ne anasının ne babasının başına kalkmak gibi bir durumu hissetmez bu. Ama eğer bir insanı sevmiyorsanız, o ruh olarak bir insanı sevmiyorsa, o insanın iki saat içine koştuğunuz zaman yorulursunuz. Yani ya, halbuki yaptığınız iş çok zor bile olsa. Yani öyle değil midir? insan ilişkilerinde bile öyledir. Yani hatta şurada bile böyledir. İcabında işinizden bir tanesi bana dese ki, ya kardeş benim için, Atıyorum kafadan. Afrika'ya gider gelir misin bir haftalık? Belki gidip gelmek zevktir. Oraya gidip gelmek bana sıkıntı verse bile. Çünkü ona karşı ruhani yaklaşmışlığımdan dolayı. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ruhlar dayalı, dayanmış, döşenmiş askerler gibidirler diyoruz. Yani onlardan birbirlerine uyuşanlar devam eder. Onlardan birbirlerine uyuşmayanlar birbirine aynı mıknatıs gibi iterler. Ha bu boyutta bir taraftan ruhunuz bundan memnunsa ne yaparsın? Ondan zevk alırsınız. Bakın size zevk veren Ruhunuzun boyutudur. Ama öbür tarafta sevmediğiniz bir insan yani size bir saatlik benim için hatta koltukta bile beklediyse o bir saat beklemek size zehir gibi gelir. Yani aslında yaptığınız oturmaktır, başka bir şey değildir. Fakat vücudunuzun almış olduğu oradaki zedelenme ya da e, oradaki hissi doğrudan etkileyen sizin ruhsal boyutunuzdur. Yani bu ruh ile işte beden arasındaki ilişki mahiyeti nedir? nasıl ayarlanmıştır. İşte insan bu boyuta geldiği an teslimiyet göstermekten başka herhangi bir yapacağı şey yoktur. Yani Allahu Teala diyor ya ve darabela mesela ve nasiye halqa qale men yuhkil azama ve Yani kendi yaratılmışlığını unutmuş da tabiri caizse şaşkın. Yani çürüyüp de yani çürüdükten sonra toprağın altında dağılıp çürüdükten sonra bu kemikleri kim tekrar yaratacak diye bize kalkmış örnek veriyor diyor. Allah-u Teala kafir için. Yani sen bir kere daha ruhsal alemindeki boyutun farkına varmış değilsin. Ve insanoğlunu burayı, insanoğlu burayı hiçbir şekilde yapmaz? Maalesef düşünmez. Gerçi düşünse de zaten fazla ileriye Gidemez ama en azından teslimiyet Göstereceği noktaya kadar Fark etmiş olması nedir? Önemlidir Evet Bir takım kelime ve cümlelerden Meydana gelmiş bir yazıyı düşünelim Yazının anlamı ve içeriği Onun ruhudur Bu ruh açıldığı zaman Sesler kelimeleri Kelimeler cümleleri Cümleler paragrafları Paragraflar da yazıyı meydana getirirler Kainattaki tıpkı geniş ve canlı bir yazı gibidir Kainatta tıpkı geniş ve canlı bir yazı gibidir İçerisindeki her bir varlık birer kelimedir Yazı içindeki her bir kelime asıl anlamıyla vardır Evrendeki varlıklar da onlara varlık kazandıran ruhları ile vardırlar Yazı silinse veya kelime ortadan kalksa bile mana kaybolmaz. Tıpkı bunun gibi varlıklar ölse bile Allah'ın onlara kendinden verdiği öz olan ruhları ölmez. Gördüğümüz maddelere hayat veren esasen onlara ait ruhtur. Bizim madde olarak gördüğümüz her şey aslında ruhun ete kemiğe bürünmüş bir şeklidir. Maddenin kafesine bağlı olan ruh, duyan, yaşayan anlayan, bilen bir fonksiyonu yerine getirir iradenin kötü kullanılması sonucunda tıpkı nefis gibi kirlenir eğer irade iyi yolda Allah'ın emri doğrultusunda çalışırsa ruh hep temiz ve parlak kalır bu bakımdan melekler ve mutlaki insanlar için iyi ruhlar denmiştir. Kirlenmiş arzularının peşine takılmış ölçü tanımayan ruhlar şehvetin ve hevanın emrine girerler. Bütün bunları insana tavsiye eden şeytanla irtibat kurarlar. Evet neredeydik kaybettim bunu. Böyle, aşağı dördüncü, böyle insanlar Heh tamam İnsan, hayvan, cin ve melekler gibi Canlı varlıkların ruhları vardır Bitkisel ve hayvanlar için ise Bitkiler ve hayvanlar için ise Kimilerinin iç gücü dedikleri Allah'ın onlar için tayin ettiği Kanun yani fıtrat vardır Onlar bu fıtratlarına uygun olarak yaşarlar Şükrederler ve Allah'a tesbih ederler İnsanın ruhu bir taraftan bedene Can katarken bir taraftan da iradeyi Doğru yolda kullanarak Doğru görüşün ilmin ve faziletin merkezi olup Allah'tan bir ruh olarak Gelen vahiy ve Kur'an'la ilişki Kurar Bir ayette Kur'an'ın bizzat kendisinin Bir ruh olduğu Hatırlatılmaktadır Şura suresinin 52. ayeti Kur'an her şeyden önce bir şifadır Nurdur ve ruhtur Hasta ve ölü kalpleri diriltir Topraktan yaratılan beşer Allah'ın üflediği ruhla canlı hale gelen insan Manevi olarak Kur'an'la Dirilir hayat bulur O yüzden Kur'an'ın birçok yerinde Allah-u Teala ne diye kullanır Şifa'un lima fi sudur Diye kullanır Yani indirmiş olduğu vahye Nedir o O göğüslerde olana bir Şifadır der ki göğüslerde olandan kasıt kalptir ki kalp dediğimiz şey zaten bir önce ifade ettiğimiz gibi özellikle ruhun hareketlerinin neyi ruhun hareketlerinin bir göstergesi daha doğrusu bir adeta e, dışa yansıyan bir simgesi olarak kullanılmıştır çünkü kalp ifade ettiğiniz zaman anlaşılmış olan anlatmak istediğiniz şey tamamen nedir manevidir çünkü ruh ruhun bir bedende olduğunun açık göstergesi nedir Kalbin sadece atmış da Bir insanın eli yoksa eyvah ruhu çıkmış demezsiniz ya. Ya da ayakları yoksa aha ruhu gitti demezsiniz. Ayakları koptuğu zaman. Kalbine bakarsınız. Kalbi atıyorsa bu anlamda ruh vardır. O yüzden ruhla kalp özdeşleşmiştir. O yüzden eğer çok sevdiğiniz birisi varsa ona kalbim sana feda olsun derseniz çok şey ifade eder. Ama parmaklarım sana feda olsun 10 tane. Bir tane kalbim verene kadar 10 parmağını vereyim de bir şey ifade etmez. Çünkü 10 tane parmak olmadan yaşarsınız. Ama kalbiniz her şeyiniz. O yüzden sevdiğinizde bu ifadeyi kullanırsınız ve bu anlamda Allahu Teala, bu anlamda Allahu Teala ne diye ifade ediyor ve şifa unli mafi sudur yani o göğüslerde olana şifadır. Bu anlamda ruh Allah'ın vahyiyle Allah'ın vahyiyle tanıştığı müddetçe ruh ne yapacak? Tatmin olacak ve huzur bulacaktır ondan uzaklaştığı müddetçe beden gibi kirlenecek, kirletilecek ve bu anlamda kendisini taşıyanın üzerine gerekirse bazen gaflet olarak ne yapacaktır? Çökecektir. Allah göstermesin. Ve birçok e, icabında hastalığın neyi? Kaynağı haline gelecektir. O yüzden bugün insanlar teknolojik olarak o kadar imkanı elde etmiş olmasına ya da kimileri varlık olarak da o kadar ileri olmuş olmasına rağmen bereketten, huzurdan rahattan tamamen uzak iseler, bu onların ruhsal boyuttaki dengesizliklerinin ifadesidir. Yani insanın bereket demiş olduğumuz şeylerden bir tanesidir bu. Yani bugün adam, servetinin çokluğuna rağmen, belki bütün servetini verip, icabında, nasıl söyleyeyim, bir evinde ya da bir iş arkadaşlarıyla, iki ay bir rahat, huzurlu, dengeli, hakikaten, insanı kendisine çeken bir bereketli ortamı satın almak için bütün servetini verecek insanlar vardır. Ama bunları servetle alamazsınız. Çünkü ruh boyutu genel boyutta yine gönül boyutudur ve gönül boyutunun maddiyatla hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen ruhla alakalıdır. Ve ruhun dediğimiz gibi kirlenmiş olması da insanı huzursuzluğa ne yapacaktır? Götürecektir. <gülüyor> Evet İslam suresi 85. ayetinde geçen ruhun yani vahiy getirdiği bildirilmektedir. Bununla beraber Hz. İsa bir mucize olarak çamurdan kuş heykellerine üflüyordu. Ve onlar da canlı bir kuş gibi uçuyorlardı. İnsana hayat vermek üzere ona ruh üflenmesi, Hz. İsa'nın üflenen bir ruh olması ile onun bu mucizesi arasında ilginç bir bağ görülmektedir. Hz. İsa aleyhisselama ruhullah yani Allah'ın üflediği ruhu denildiğini, Hatırlayalım Ruh kelimesinin türevleri Ha Buradaki ruhullah kelimesi derken Şunu ekstra söyleyelim ee, Bazı Hristiyanlar ya da bazı Hristiyan Güya araştırmacılar ya da Orientalistler aslında Kur'an'da da e, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu ya da Allah ile özdeş olduğu şeklinde Bir ifadeye bu ayeti Deli getirirler hani ruhullah ifadesi Geçiyor ya Allah'ın ruhu e, Allah'ın ruhu olduğuna göre Allah'ın özündendir Bakın Kur'an dahi yine İsa'nın e, Ne olduğunu Allah'ın bir parçası Olduğunu tasdik ediyor şeklinde Böyle çok saçma bir iddiayla gelirler Ki buradaki Hazreti İsa Aleyhisselam için ruhullah kelimesinin Kullanılması sadece Hazreti İsa'nın Ruhullah olduğu anlamına Gelmiyor çünkü bir önce ifade ettiğimiz gibi Allahu u Teala Hazreti Adem için dahi ne demişti Fe izâ nefaktu fihmin rûhi Ruhundan ona üflediğim zaman ifadesini kullanmıştı. Bu anlamda bütün insanlar nedir? Sonuç itibariyle Allah'ın ruhundandır. Ama yani Allah'ın ruh üflemesindendir. Katında yaratmış olduğu ruhtan vermesindendir. Ve e, bu anlamda Hz. İsa için kullanılmış olması çok açık ve bariz bir şekilde yani göze çarpacak bir şekilde bu boyutun fark edilir olmuş olmasıdır. Yani bir insanın ne babadan meydana geldiği zaman da ona ruhu üfleyenler meleklerdir Allah'ın emriyle. Ama Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmiş olması apaşikar göründüğü için doğrudan Allah'ın ruh ifadeleri kullanarak Allah'ın büyüklüğüne ne yapılır? Dikkat çekilir. Evet ruh kelimesinin türevleri. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca ruh kelimesiyle aynı kökten gelen rih, rauh, riyah ve rayhan gibi kelimelere de rastlıyoruz. Rih hareket eden halindeki hava veya rüzgardır. Kur'an'da bazen azap olarak gelen rüzgarın yerine de kullanılır. Yunus suresi 22, Ahkaf suresi 24'te olduğu gibi. Bir yerde ise koku anlamına gelmektedir. Yusuf Aleyhis, Yusuf suresi 94. ayet. Rih aynı zamanda güç, kuvvet, kudret manalarına da gelir. Enfal suresi 46. Allah'a ve Rasulüne itaat edin, çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız ve Rihiniz Yani rüzgarınız Yani kokunuz gider Bu anlamda Allah'ın insanlara gönderdiği Vahiy insanların kalplerini Tıpkı yağmurun yeri dirilttiği gibi Diriltir ve onlara can getirir Nitekim Kur'an Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davetini insanı dirilten şey olarak ne yapıyor ifade ediyor Ruh kelimesi ayrıca ruhul kudüs Veya ruhul emin şeklinde Cebrail Aleyhisselam yerine de kullanılmaktadır Kadir gecesinde melekler ve ruh bir iş için yeryüzüne inerler ifadesi pek çok tefsirciye göre buradaki ruhtan maksat Cebrail aleyhisselam'dır çünkü Kur'an Cebrail'e ruhul emin demektedir yine mahşer günü melekler ve ruh saf halinde dururlar ve Allah'ın izin verdiğinin dışında kimse bir şey konuşamaz ayetinde geçtiği gibi Şüphesiz ki ruh, Rabbimizin emrine bağlı bir şeydir. Onun ne olduğunu, nasıl bir fonksiyonu olduğunu, neye işaret ettiğini en iyi Rabbimiz bilir. Yine yukarıdaki okumuş olduğumuz, yani sana ruhtan soruyorlar, ayetinde geçen ruhun Cebrail olabileceği de söylenmiştir. Nitekim yukarıda geçtiği gibi birçok ayette Cebrail ruh diye nitelendirilmiştir. Böyle olunca insanlar bu ruhun ne olduğunu, onun getirdiği vahyin özünü ve şeklini tam bilemezler. Onlara düşen az bir ilimle gelen vahye teslim olmaktır. Rabbimiz ilk insanı yarattığı zaman ona kendi ruhundan üflemiş ve onu bir canlı insan haline getirmiştir. Sonra onu tesviye etti. Yani düzene koydu ki ayet secde suresi 9, ona kendi ruhundan üfledi. Ve sizin için kulak, gözler ve gönüller var etti. da anlaşılıyor ki ruh bir yönüyle insana hayat veren, onu harekete geçiren candır. Ve Allah'ın kendisine bağlı kıldığı bir öz ve bir cevherdir. Yani öyle bir öz, öyle bir cevher ki adeta maddiye nispetle bir atom mesabesinde yani varlığı dediğimiz gibi diğerlerinin sebebi olan ama kendisinin nasıl var olduğu, var olma boyutu ondan sonra sonraki boyutlar hiçbir şekilde kavrama imkanımızın olmadığı bize hakkında gerçekten az bir bilgi verilen bir cevherdir insanın bedeninin topraktan veya topraktan çıkan gıdalardan meydana gelmesi, onun nefsine verilen günah işleme isteğine bunun sonucu olarak düşeceği alçak seviyeye, Allah'ın ona kendi ruhundan üflemesi de insana verilen iyi duygulara itaate, Kulla fazilete olan meyile ve kazanacağı yüce dereceye işaret etmektedir. Burası anlaşıldı değil mi? Vakti şey yapmasın diye tekrar okumayacağım. Yani e, burada yine dikkate alabileceğimiz husus yani insanın varoluşundaki iki boyutudur. Yani insan hem bir maddi olarak bir bedenden hem de bir manevi olarak dediğimiz gibi ruhtan ibaret bir varlıktır. Yani bedenin yemesi, içmesi, içtiğini eritmesi ya da artık faydasını görmeyeceğini dışarıya bırakması. Ruhun ise aynı şekilde dediğimiz gibi sevmesi, korkması, manevi boyutu. Bu anlamda Allahu Teala yarattığı insanı yani hem manevi boyut hem de maddi boyutta yaratmış olduğu insanın tüm ihtiyaçlarını yapmıştır. İnsanoğlunun hizmetine sunmuştur. Yani dünyaya gelmeden önce annelerinizin göğüslerinde içebileceğiniz sütten tutun da o sütün günlük olarak yağ oranının size göre değişmiş olmasından tutun da, ileride kullanabileceğiniz bin bir çeşit meyvesinden binbir çeşit sebzesinden ve diğer diğer nimetlerinden varıncaya kadar Allahu Teala insan oğlunun maddi olan boyutunu ne yapmıştır fazlasıyla. Hem de öyle ki e, İbrahim suresinde geçtiği gibi ve inta'uddu ni'metallahi latuhsuha. Yani siz Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri saymaya kalksanız bile sayamazsınız. Şeklinde mu tedarik etmiştir. Ve insanoğlunun aslında insanlığını daha doğrusu e, asıl insan olma özelliğini devreye sokan boyutu olan manevi boyutunu Allahu Teala'nın boş bırakmış olması zaten düşünebilecek bir şey değildir. O yüzden Allahu Teala insanoğlunun ruh demiş olduğumuz o manevi boyutunu da neyle tamamlar? Din ile, göndermiş olduğu dini ile tamamlar. Bu anlamda göndermiş olduğu peygamberlerle, vahiy ile de ne yapar? İnsanın ruhsal boyutunu dengeye sokar. İnsanoğlu bedenin nasıl olduğunu, beden hakkında nasıl bir şey uygulayabileceğini keşfeder. O yüzden Allah-u Teala beden itibariyle insanı ne yapamaz? İnsanı ne yapmaz Allah-u Teala? İnsanı kendisine bırakmıştır. Sadece haramları bildirmiştir. Haramların dışındaki diğerlerini istediğin gibi ne yap? tüket demiştir. Ama manevi boyuta gelince İnsan manevi boyutunda zaten şey değildir. Yani insan olu manevi boyutunda zaten e, dediğimiz çok fazla bir ilim sahibi değildir. Ve manevi boyutunu Allahu Teala tamamlayabilmek için de ne yapmıştır? Dinini göndermiştir. Ama manevi boyutunu tamamlayabilmek için dinini göndermiştir derken dinin sadece maneviyatla alakalı olduğunu ifade etmek istemiyoruz. Bu kastımız bu değil. Yoksa Allahu Teala'nın indirmiş olduğu dinin özünde insan hem manevi tarafı hem de maddi boyutu ne yapar? Mutlaka göze çarpar ve İslam ikisine de çözüm sunar. Ki oradaki kastımız insan manevi boyutunu mutlaka ancak vahiy ile yani ela bi tatma innul kulub boyutuyla vahiy ile karşılayabileceğini ifade etmektir. İşte bu anlamda insan olu ne yapar? Vahiy ile buluştuğu zaman Sonuç itibariyle hem vahiyle buluşmuş olması Allah'a olan yakınlığının bir göstergesi olarak ona huzur verir. Allah-u Teala'nın kendisine getirmiş olduğu yasaklarla da maddi olan tarafını ne yapar? İnsanoğlu kötülüklerden korur ve yaratılmışlığın içerisinde en dengeli bir şekilde ne yapar? Hayatını sürdürür. O yüzden Kur'an'ın demiş olduğu yani Kur'an'ın kendisi için, Allah-u Teala'nın Kur'an için kullanmış olduğu ifade neydi? Yehdi لِلَّت۪ي هِيَ Yani bu Kur'an, bu hidayet insanları niye çağırır? اَقْوَمْ <gülüyor> En kıvamda olana getirir. Yani en dengeli olana. En mükemmel olan düzeye ne yapar? insanı getiriverir. Hem ruhsal anlamda hem de maddi anlamda. Evet. İnsanın bedeninin topraktan veya topraktan çıkan gıdalardan meydana gelmiş olması demiştik. Orayı okumuştuk değil mi? Kur'an'da mı kalmıştık? Kur'an, Hz. İsa Aleyhisselam içinde Hz. Meryem'e üflenen bir ruh demektedir. Bu ifade Hz. İsa'nın babası yaratıldığını, tıpkı Hz. Adem'in yaratılışındaki gibi ona ruh üflemek suretiyle canlı bir insan haline geldiğini açıklar. Rauh, beklenti, umut, rahatlık, bekleme demektir. Böylesine bir umut veya rahatlık ruh gibi görünmez. Güzel kokular taşıyarak insanı rahatlatan bir şeydir. Yunus suresi Yusuf suresi 87. ayette Allah'ın ruhundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın ruhundan ümitsizliğine yapmaz. düşmez. buyurur. Yine Kur'an'da geçen şekliyle riyah rahmet taşıyan rüzgardır ve ruhla ilgilidir Araf suresi 57. ayette ve Ali Emran suresinin 164. ayetinde geçiş şekliyle o ki riyahı rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderendir ifadesi kullanılır aynı kökten gelen rayhan hoş kokusu olan şey demektir rayhan ayrıca nimet rızık, yenilen şey göz nuru anlamlarına da gelir. Çocuklar Allah'ın rayhanındandır. Sözü buna işarettir. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselamın Hasan ve Hüseyin için cennette cennetin iki rayhanıdırlar. Benzetmesi de zaten ne yapıyor? Gözümüzün önünde duruyor. Yine Kur'an'da şu şekilde geçmektedir. Allahu Teala Rahman suresi 12. ayetinde yapraklı taneler ve rayhan yani hoş kokulu bitkiler diye ifade eder Yine vaka 89'da ruh, rayhan ve cennet nimetleri Diye geçer Evet Türkçe'de kullanılan rahat ve istirahat Kelimeleri de aynı kökten Gelirler Yani ruh kelimesinden türemişlerdir Rahat ve istirahat etmek Bunlardan Bunların manalarının ruh, rüzgar Güzel koku, umut ve rahatlık ile ilgilerinin olduğunu Hatırlayalım Yani Yani Doğrudan yine manevi boyutta zaten kullanılır rahat olmak ya da istirahat etmiş olmak çünkü e, bir insan istirahat ediyorum dediği zaman aslında hem manevi olarak hem de bedeni olarak e, rahata çektiğini ne yaparsanız hissedersiniz. Yani yoksa bir insan diyelim ki hastası var hastaneye kaldırılmış hastasının yanında 24 saat sandalyede bekliyor ya da icabında çok da yanına bir rahat koltuk vermişler uzanıyor orada. O, orada o sıkıntı içerisinde olduğu mütece ne yapıyorsun E burada istirahat ediyorum diyeceğine şahit olması Çünkü istirahat etmiş olmakta zaten ruhsal olarak dengeye varmak için dinlenmek rahat etmiş olmak durumu söz konusu yine ruhsal ruh kelimesiyle de bunlar nedir bağlantılıdır Evet İslam inancına inanışına göre insanların ruhları bedenle beraber ölmezler onlar kıyamete kadar Allah'ın bildiği bir şekilde bekleyecekler.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 Yani mağfiret etsin, bereket versin. Peşinden onu Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, sizdetül müntehaya kadar götürün diye buyurulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından pis bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna yani cehenneme kadar götürün diye söylenir. Ve ondan sonra dediğimiz gibi cennet bahçelerinden Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dediği gibi cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Allahu Teala kurusun. Evet, evet Allahu Teala ruhumuzu inşallah kendisiyle buluşmuş ve rahata ermiş olan mutlulardan kılsın. Bu akhir davana en hamdulillahi rabbil alamin. Amin.